Samim Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum o da sizlere de. Teşekkür ederiz. Buyurun. Benim şöyle bir sorum olacak hocam. Şimdi ilmi al kitaplarına baktığımız zaman bu nikahla ilgili şu tarifi görüyoruz. Evlenecek kişilerde karşılıklı olarak işte şahitler huzurunda evlenmelerinde de bir sakınca yoksa hı hı. bu kişilerin birbirlerini kabul etme beyanlarıyla evlilik aktı gerçekleşmiş olur deniliyor. Bunu işte komşuların, civardaki insanların maksat duymasıdır diye. Böyle olduğu halde, bu bilindiği halde ayrıca sonradan tekrar böyle bir merasim yapmaya gerek var mı? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederiz, hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam. Evet, evlilik hadisesi. Ee, tabii çevrenizdeki insanların bunu bilmesi ne kadar önemli bir hadise. Çünkü bir erkekle bir kadın aynı eve girip çıkıyor. Ee, bu meşru bir zeminde mi yoksa gayri meşru bir ilişki mi yaşıyorlar? Bunun ayrılması icap eder. Bu konuda etrafınızın bilgi sahibi olması mutlaka lazım. Ancak e, evlilikte peygamber aleyhisselamın mesela e, hanımlarıyla izdivarcı söz konusu olduğunda velime yemeği vermiştir. Hazreti Ali'nin aynı şekilde velime yemeği verdiğini yani bir yemek yapılıp e, sahabe-i kiramın çağrıldığı yemek yedirildiği var. Sünnettir bu. Hı hı. E, dolayısıyla e, halka duyurulması onlara bir şey ikram edilmesi Peygamber aleyhisselamın tavsiyesidir. Yani Hz. Ali'ye mesela tavsiye etmiş. Diğer gücü yeten sahabiye de mümkün mertebe bir şeyler yedirmesi tavsiye edilmiş. Yani bir şenlik havası içinde bunun uygulanması arzu ediliyor. Fakat şu hoş değil. Yani merasim elbette olsun yani... Ancak mazbut bir şekilde olmalı. Ha merasim öyle merasimler var ki falanca memleketin parası diyelim reklamını yapmayalım havada uçuşuyor. Gerçi birer lira şeklinde ama özel olarak efendim yüzlerce o para böyle savruluyor. Neyin gösteririz acaba? Ya nedir bu Allah aşkına bu neyi gösteririz ne yapıyorsunuz böyle? Yani böyle bir düğün yok İslam anlayışında. Ha, çok lüks, şatafatlı, ee, efendim birkaç kilo, 10-15-20-30 kilo altın herkese gösteriyoruz. Ee, falanca ağanın düğününde şöyle olmuş gibi. Yani bu tür şeyler de hoş bir manzara değil. Ancak örf olarak böyle bir uygulama var. Ee, peki arzu edilen bu mudur? Hayır değil. Mütevazi bir merasim olmalı. Biraz süs, şatafat e, maalesef Müslümanlar arasında çok yaygınlaştı. Biraz cebimize para girmeye başladı. Davranışlarımız değişti. E, biz ne kadar zengin olursak olalım, yani Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiye ettiği tavazudan uzak kalmamamız gerekiyor. Yani bu sevincimizi etrafla paylaşalım. Güzel bir şey. Mesela Hazreti Ömer, Davul sesine çok şey olurmuş yani hoşuna gitmez. Hı hı. Fakat Falanca'nın düğünü yahut sünneti denildiğinde hemen susarmış müdahale etmiyor. Yani evlilikte var böyle şenlik etrafa duyurmak eğlenmek ama bunların meşru zeminde yapılması çok masraftan uzak kalınarak yapılması icap ediyor. Müslümanlar olarak dikkat edeceğimiz husus. Elbette bu olmalı. Ha çok param var hocam diyorsanız, yapacağınız o kadar çok şey var ki. Suriyeli bir sürü Müslüman var aç. Afrika'da bir sürü Müslüman var aç. Evi yok, bark yok. Etrafınızda bir sürü aç insan var. Allah aşkına o parayı onlara harcayın. Yani bu kadar paranız varsa hiç değilse hayır yapmış olursunuz. Ve İslam Peygamber aleyhisselamın getirdiği, ahlaki esasları hayatınıza yansıtmış olursunuz.